Beşinci mektup. Bismihi Sübhaneh. وَاِمْ مِنْ şeyin اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Silsile-i Nakşî'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbani anh, mektubatında demiş ki, Hakkai'ki imaniyeden bir meselenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve keramata tercih ederim. Hem demiş ki, bütün tariklerin nokta-i Hakay ki imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır. Hem demiş ki, velayet üç kısımdır. Biri velayeti suara ki meşhur velayettir. Biri velayeti vusta, biri velayeti kübradır. Velayeti kübra ise veraseti nubuvet yolu ile tasavvuf berzahına girmeden doğrudan doğruya hakikata yol açmaktır. Hem demiş ki. Tariki Nakşibendi iki kanat ile süluk edilir. Yani hakayiki imaniyeye sağlam bir surette itikat etmek ve feraizi diniyeyi imtisal etmekle olur. Bu iki cenahta kusur varsa o yolda gidilmez. Öyle ise Tariki Nakşibendi'nin üç perdesi var. Birisi ve en birincisi ve en büyüğü doğrudan doğruya hakayiki imaniyeye hizmettir ki İmam Rabbani de radıyallahu an ahir zamanında ona sülûk etmiştir. İkincisi feraizi diniyeye ve sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmettir. Üçüncüsü tasavvuf yolu ile emraz-ı kalbiyenin izalesine çalışmak, kalp ayağı ile sülûk etmektir. Birincisi farz, ikincisi vacip, bu üçüncüsü ise sünnet hükmündedir. Madem hakikat böyledir, ben tahmin ediyorum ki eğer Şeyh Abdülkadir Geylani radıyallahu ve Şah-ı Nakşibend radıyallahu ve İmam-ı Rabbani radıyallahu gibi zatlar bu zamanda olsaydılar bütün himmetlerini hakayiki imaniyenin ve akaidi İslamiyenin takviyesine sarf edeceklerdi. Çünkü saadet-i ebediyenin medarı onlardır. Onlarda kusur edilse şekavet-i ebediyeye sebebiyet verir. İmansız cennete gidemez. Fakat tasavvufsuz cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz, fakat meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir, hakai ki İslamiye gıdadır. Eskiden 40 günden tut, ta 40 seneye kadar bir seyrüsülük ile bazı hakai ki imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise Cenabı Hakkın rahmetiyle 40 dakikada o hakaika çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lakayt kalmak, Elbette tekrar akıl değil. İşte 33 adet sözler böyle Kur'ani bir yolu açtığını dikkatle okuyanlar hükmediyorlar. Madem hakikat budur, Esrar-ı Kur'aniye'ye ait yazılan sözler şu zamanın yaralarına en münasip bir ilaç, bir merhem ve zulümatın tehacumatına maruz Heyet-i en nafi bir nur ve dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım. Bilirsiniz ki eğer dalalet cehaletten gelse izalesi kolaydır. Fakat dalalet fenden ve ilimden gelse izalesi müşkildir. Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu. Bulunanlardan ancak binden biri irşad ile yola gelebilirdi. Çünkü öyleler kendilerini beğeniyorlar, hem bilmiyorlar hem kendilerini bilir zannediyorlar. Cenabı Hak şu zamanda icazı Kur'an'ın manevi lemaatından olan malum sözleri şu dalalet zındıkasına bir tiryak hasiyetini vermiş tasavurundayım. El Baki hu'l Baki Sait Nursi